Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli konumuz hem de nazik konumuz ailemiz üzerinde konuşmaya, paylaşmaya devam ediyoruz. Yine bu çerçevede aile, İslam ailesi çerçevesinde, etrafında sorulan ve zarar vermek için sorulan bazı soruları cevaplandırıyorduk. Bunlara devam ediyoruz. Bugün cevap arayacağımız konumuz. Bazıları evin dileği olan anneyi, kadını, Allahü Teala erkekten farklı yaratmıştır. Burası tamam. Fakat noksan yaratmıştır. Daha kıymetsiz, daha değeriz yaratmıştır. İkinci sıra insandır, ikinci sınıf insandır gibi değerlendirme yaparlar ve bunu fitne olarak yayarlar. Bu dinin hakikatini bilmediklerinden kardeşlerim bir cahalletendir. Bir de bizim belki örfümüzden gelen cahil insanların yani yapacağı güzel şeyi ilmini ve edebini bilmayene cahil denir. Bu cahilet her kesitte de derece derece vardır. Allah muhafaza etsin. Cahil kimselerin uygulanmasından kaynaklanan kötü sonuçlara bakıp o evindeki kadını. sorumluluğundaki insanı ihmal etmiştir, ikinci plana itmiştir. Esasen öyle bir insan kendisine bile kötülük yapmış bir kimsedir. Şimdi kadın, Cenab-ı Hakk'ın hükmü öyledir. İlk annemiz, Havva validemiz Adem Aleyhisselam'ın vücudundan alınan bir parça ile geçen derste de hatırlatmıştık. Kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Ve Yoktan var eden Mevla, sebepler alamında böyle bir sebebi tercih etmiştir, kudretini onun üzerinde göstermiştir ve bir örnek ihtiyacı yoktur. Canabu hakkın Bismillah onun işleri şu ayette anlatıldığı şekilde özetlenmiştir. Bismillah. İnne ma amruhu iza arada şeyen en yagulalehu kun fayakun. Mevlamız Benim işlerim böyledir, buyuruyor. O bir işe olmasına hükmettiği zaman ona ol der. O şeyde Cana'bi hakkın dilediği gibi, seyle koyduğu gibi istediği gibi olu verir. Yoktan var eden mevla vücudun parçasından yaratmakla berki onu ebediyen. Yani hem dünyada hem cennette devam edecek bir parçası yapmış. Onunla öyle özel hukukunu oluşturmuş. Kardeşlerim iç içe aynı vücudu paylaştırmış, sevgi akıtmış, sahip çıksın istemiş ve Mevla öyle yaratmış. Sonra nesiller halinde erkek kadın Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği vakitlerde bu dünyaya gelmişiz. Ruhlarla taşınan kabiliyetler Cenab-ı Hakk'ın her kula ayrı ayrı verdiği özellikler Cenab-ı Hakk'ın tercihidir. Bir insanın göz rengi, bir insanın akıl seviyesi, bir insanın sevgisi, bir insanın sıfatları, ilim, hilim dediğimiz güzel haller, yumuşaklık, güzel ahlak, bunlar ruhun üzerinden ruhla gelen hediyelerdir. Cenab-ı Hakk'ın verdiği manevi nimetlerdir. Bunlar Erkeğe göre de kadına göre de Canağbuhak farklı yaratmış, farklı ikram etmiş. Ben Canağbuhaktan hariç kadın noksandır değil, erkek de noksandır. Bütün varlıklar noksandır kardeşlerim. Alemlerin Rabı Allah mükemmeldir. Hiç noksan olmayan odur. Hiç kusuru olmayan odur. Hiç kimseye muhtaç olmayan odur. Denseki alemleri suçlayan Muhammed Aliyül Salam da noksanlık nedir? Ahlak olarak bir noksanlık yoktur ama varlık olarak mesela Cenab-ı Hak onu muhtaç yaratmıştır kul olduğunu göstermek için ve o kulunu ayrıca desteklemiş, dost yapmış, yüceltmiş ama o kulluk sıfatını muhafaza etmiştir. Onun mesela acıkması, onun uyuması, onun hasta olması, onun insanların yardımına muhtaç durumda olması, küçük olması, büyümesi, beslenmesi bütün bunlar... Varlıkların noksan taraflarıdır. Bunlar aslında noksanlıkla rahmet kazanıyorlar, rahmeti çekiyorlar, ikram ediliyor. Seviyesine göre bütün insanlarda, erkekte ve kadın da böyle mükemmel bir insan deyince mecazdır. Hakikati ile bütün mükemmellik, güzellik Allahımızındır, kardeşlerim. Kul olduğu anlaşılsın diye insanları böyle noksan yaratmıştır. Dolayısıyla noksanlık kulluğun bir sıfatıdır. Noksanlık bizim için bir şerefdir de. Söyle muhtasçeratılmamız, kendi istediğimizin her şeyin olmayışı, istediğimiz zaman boyumuzu uzatamayız, yaşımızı aşağı çekemeyiz, yüz rengimizi değiştiremeyiz, şekilde şeklinde. Yani bu noksanlık kulluk sıfatını ifade için nefsinde belini kırar, kibrini kırar, benliğini kırar. Ayrıca bu noksanlık insanı bir arayışa iter ve o bir dua yerine geçer. Yani her noksan kul o tarafını zanfiyetini zayıflığını görünce zarar gelmesin diye tedbillere başvurur, Allah'ın yardımını ister, yarattığı sebepler alamında kendini destekler, bir şekilde o noksanlık ona çok şey kazandırır, Allah'ın rahmetini kazandırır, dua eder, zikreder, yönelir, tamir eder, terbiye olur, bir şekilde. hep ilahi feyizden ilahi hazineden nimetler alır noksanlık zaten kul dua yapsın diye verilmiştir kul kibirlenmesin diye noksan bırakılmıştır ve bu şekilde terbiye edilmektedir bu terbiye içinde de cennetin güzellikleriyle terakki ettirilmektedir velhasıl güzel bir şeydir doğru okursak güzel anlarsak peki kadınların üzerindeki özel noksanlık nedir bütün kullarda bunlar var Bu fitnecilerin ortaya atıp da izahta etmedikleri, kendilerine sorup kendilerine cevap verdiği konu bir hadisi şerif vardır, onun maaleddir, manasıdır, muradıdır. Kadınların aklı noksandır ve kadınların dini noksandır diye manaa verilen hadis üzerinde yanlış bir değerlendirme yapmışlar kardeşlerim. Bu hadis şudur. Bunu inşallah murada uygun anlamaya çalışacağız. Bir gün alemlere rahmet efendimiz Muhammed aleyhisselam bir bayram günü bayram sabahı namaz kılınmış namazdan sonra kadınlara vahzme ne sahat buyuruyorlar uyarılar yapıyorlardı hususuyla onların bulunduğu tarafa yanaşarak şöyle hitap ettiler mal olurak söylüyorum ey kadınlar topluluğu çokça sadaka verin çokça istiğfar yapın. Bana öyle gösterildi ki ben cehennemin ehlinin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Aman diye onları sakındırdı. Siz o sınıfa girmeyin. Sonra kadınlar yarasuylallah. Niçin bu kadınlar cehennemin ekseriyetini oluşturur? Yaptıklar işler yüzünden Allah'ın azabını hak ederler. Efendimiz Aleyhisselam fıtratlardaki gizli şu hastalığı söylediler. Çünkü Bu kadınlar çokça lanet okur, bet du'a eder kocasına, çocuğuna, etrafına ufak bir şeyden büyük lanetler okur. Çokça lanet okursunuz, kötü konuşurlar. Sonra kadınlar kocalarına nan körlük yaparlar. Onlara bir sürü ikramlar edilir, ne gördük ki senden derler. Nimetini, yaptıklarını, iyiliklerini unuturlar, inkar ederler ve arkasından da ona zulmederler. Bu yüzden cehennemi hak ederler buyurdu. Bir de bir kadının aklı tam olmadığı halde, noksan durduğu halde ve dininde de noksanlık olduğu halde, dirayetli bir erkeği nasıl mağlup ettiğine hayret ediyorum. Sizin gibi bu şekilde bir insanı mağlup eden, etkileyen hiçbir varlık görmedim buyurdular. Kadınlar, Bizim aklımızın ve dinimizin noksan oluşu nasıl oluyor ya Rasulullah diye sordular Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın ayetinde geçtiği gibi bir şahitlik durumunda iki erkek bir konuda şahit oluyor ama bir erkek yoksa onun yerine ancak iki kadın şahit olmalı kadının şahitliği yarım kabul ediliyor yeterli bulunmuyor işte bundan. akıl ve idrakta bir noksanlık duruyor dinimizdeki noksanlık nedir diye sordular Efendimiz Aleyhisselam dindeki noksanlıkta hani siz bazen özel hallerinizde aybaşı hallerinde namaz kılamazsınız ve oruç tutmazsınız işte bu da dininizdeki noksanlık sayılıyor buyurdular kardeşlerim ve burada hadis bitiyor bu hadis fıtrata ait bir durumdur Muhammed aleyhisselam efendimiz kadınların yaratılışında ve onların ibadet hayatında buna bağlı olarak oluşan noksanlıkları bildirerek ve bir de özel sıfatlarıyla hastalıklarını ifade ederek aman buyuruyor şu şu noksanlıklar var sizin fıtratınızda lanet okumayın dilinizi kötü kötü kullanmayın azıcık kızdığınızda dünyayı dar etmeyin Sonra manköllük yapmayın. Size yapılan iyilikleri ki Allah'ın hükmünde kadının bütün ihtiyaçlarını ailenin reisi görecektir. Onun geçim masrafları, mesken masrafları, kira masrafları yani mesken dediğimiz evdir. Beslenmesi, hastane masrafları. Süslenmesi de bazı alimler bunun içine girer. Tabi ihtiyaçları yani hepsi kocası tarafından karşılanıyor. Ayrıca bu kadına Cenab-ı Hak bu iyilikleri yaptıktan sonra da güzel muamele et buyuruyor. Yani başa kalkmayacaksın, Allah'ın emaneti göreceksin, rızkını önüne getireceksin, beraberce yiyip şükredeceksiniz. Bütün bu iyiliklerin içinde kadın bir gün canı yanıp da Kalkıp kocasına senden ne iyilik gördüm derse bu vefasızlık olur. Bu şükürsüzlük olur. Bu hem Allah-u Teala'ya karşı şükürsüzlüktür hem karşı taraftaki kocasına karşı vefasızlıktır. Çünkü Allah-u Teala ona böyle bir görevli nasip etmiştir. Onun işlerini erkeğe gördürmektedir. Bu kadar yükünü taşıtmaktadır. Aslında iyilik yapılıyor ona. İyilik üstüne iyilik yapılıyor. Ondan da beklenen güzel bir annelik var tabi. Yuvanın emaneti az kolay bir şey değil. Kadına deniyor ki aman fıtratına mağlup olma, nefsine uyma, şeytana veya şeytanlaşmış insanlara kanıp da ufak bir durumda hemen lanet okuma, kocana karşı nanköllük yapma. Bu nanköllüğün sonu Allah-u Teala'ya karşı şükürsüzlük oluyor ve şükürsüzler Allah muhafaza ateşi hak ediyorlar. Buna dikkat çekildikten sonra kadının kardeşlerim şehadeti her noktada değil. Özellikle hadler dediğimiz ağır cezalarda, ağır cezaların gerektirdiği suçları işlenirken, bu işlerde yahut kadının fıtratı ve görev icabı fazla içinde bulunmadığı alışveriş olaylarında bir haksızlık olur, bir çekişme olur, bir mahkemelik olay olur. Burada şahit lazımdır. Şimdi hem kadınların fıtratına göre özellikle kavgalı, öldürmeli, yaralama gibi olaylar da onların bakışı olayı değerlendirmesinde fıtratlarına mağlubiyetleri vardır yani erkek soğukkanlı olarak kim ne yaptı, kim kime vurdu kim ne kadar haksızlık etti şahitlik konusunda daha net bilgi verecekken hem vücut yapısı o işleri kaldırabiliyor hem bir sertlik de var erkekte yani kadına göre ondaki naziklik, kadındaki, annedeki naziklik, mülayemet merhamet, incelik, saflık erkekte Yoktur. Yani erkek dirayetlidir, kuvvetlidir, biraz da katıdır. Ona olayı daha net görmeyi de, tahminede, cenan bakta öyle işlerde deniyor ki kadındaki bu fıtrata mağlubiyetten dolayı şahittiklerini destekleyin. Belki birisi unutur, diğeri hatırlatır. Birisi tam görmez, diğeri netleştirir. Destek isteniyor ki fıtratlarından gelen bir durum telafi ediliyor. Bu bir kere böyle olması kusur değildir. Yani kadının mevlah böyle yaratmış. Ona ayrıca niye erkek gibi görmedin, niye korkusuz bir halde üzerine gitmedin demez, onun fıtratındaki yansıma olduğu gibi kabul ediliyor çünkü Allahü Teala öyle yaratmış. Ve bazen bir kadın bir olay sadece kadın şahit olmusa artık orada erkek davranmaz. O kadına itibar edilir. Yani bir kadın bir çocuğun diyelim, özellikle kadınların şahit olacağı olaylarda gebelik, ebelek. Olaylarında daha hass özel durumlarda erkeğin bulunmayacağı yerlerde kadın şahit olmuşsa o olayın tespiti yapılırken bu çocuk kime aittir bu çocuk bu anneden mi doğmuştur bu kadın hamile midir、e、bunların tespitinde kadın şahit olmuşsa olaya sadece onun şahadeti kabul edilir dolayısıyla diğer durum daha özel dairede gerçekleşiyor şimdi. Bunu kardeşlerim fıtrata uygun. Cenab-ı Hak sonra kadının taşıdığı bir ağır emanet var. Adem oğulları içinde kadınlara yüklenmiş bir hayiz hali var. Bu rahimden gelen ve vücudu temizleyen aslında bir temizlik halidir, bir rahatlık halidir. Ancak bir sıkıntı da vermektedir. Vücuttan atılan o kan. Bu durumda Rabbul Alemin onlara rahmet olarak bazı ibadetleri kaldırmıştır. O süre üç günden on güne kadar daha uzatan alimler de vardır. Sürecek bir istirahat dönemidir. İbadetlere ara verilir namaz gibi. Fiili ibadetlere oruç gibi yine vücudu yoracak ibadetler yaptırılmaz. İstenmez ve bu dolayısıyla ibadetlerde böyle bir ara verme, istirahat etme bunu devamlı yapana göre bir noksanlık durmaktadır. Cenab-ı Hak onları bundan dolayı kınamıyor. Bu imtahanlarıdır, bu onların yükleridir, bu onların emanetleridir. Hayızı, anneliği, gebeliği, çocuğu, rahmi beklemek de kadının görebidir. Bunun vakitlerini belirlemek, bununla ilgili ibadetler var, ibadetin başlaması, bitmesi var, kocasıyla ilgili muameller var. Bu da onun için ayrı bir ibadet şeklidir. Sabrederse sebap Allah'cağı bir şeydir. Allah'tan geldiğini bilir zaten terk de edemez. Yani bunlar zaruri hallerdir ki buna itiraz etmeye, bunu inkar etmeye, bunu reddetmeye gerek yoktur. Bunu aynen kabul edip hayrını elde etmeye çalışmalıdır. Şimdi bu durumda kardeşlerim kadını biz Cenab-ı Hakk'ın yarattığı gibi kabul edince ve erkeği aslında herkes içinde yaşadığı hali, Muhafaza ettiği zaman ve ona razı olup görevlerini yemine getirdiği zaman Allah katında kıymetlidir. Allah ondan razıdır. Onun günahlarını affetmiştir ve bu durumda kıyas da yapmaya gerek yoktur. Erkekten noksandır. Erkek daha mükemmeldir. Noksanlık veya mükemmellik ahlaka göre ölçülür. Allah katında yani sebap yönünden faziletli mi değil mi? Bir kadının Bu hasta halinde ibadetten şekil olarak ağır ibadetlerden uzak kaldığı durumda, Cenabı Hakkı rıza göstererek hükmə tambi olarak fıkkını koruyarak edebini koruyarak ibadet yapar. Öyle bir halde düşmeyen bir erkek, kardeşlerim namazını terk ediyorsa, namazını ihmal ediyorsa, doğru dürüst kirmiyorsa, bu erkek noksandır, bu erkek hata içinde dir, haram işlemektedir ve kadından faziletli değildir. Geçen dersimizde de söyledik. Erkeklik ve yiğittik manasını erkeklik, kadın veya erkek ayrımı istemez, hukuku korumaktır, edebi korumaktır. Allah'ın rızasını korumaktır ve ayakta durmaktır. Hak, hakkı ayakta tutmaktır. Yiğitlik veya mertlik buna göre ölçülür. Bunu kadın yaparsa o yiğittir, o fazilettedir, onun sevabı çoktur, onun derecesi çoktur. Cennette erkeğe veya kadına göre bir derece yoktur. Amele göre derece vardır. İmana göre, sevgiye göre, edebe göre Allah onlara ölçülür. Makam verecektir, iltifat edecektir, nimet akıtıcacaktır. Dolayısıyla vücudumuzdaki noksanlığı kabul edelim, boyumuzun kısalığından kocunmayalım, ama ahlakımızın noksanlığına üzülelim, ona tövbe edelim, onu tamir edelim. Noksanlığı vücuddaki tabii seyre dağılarsak onu da fazilet noksanlığı zannedersek bir hata yapmış oluruz. Allahu Teala bu vücudu böyle yaratmıştır. ondan ona göre yük istemektedir. Bismillah, la yuqellifullahu nafsen illa usha. Allah kime ne kadar imkan, güç verdiyse ancak o kadar yük vurur ona buyruluyor. Üstü istenmez. Dolayısıyla Allah'tan istemediğini kullar istemesin. Allah'ın noksan yarattığı bir kulunu kınamıyorsa, vücut noksanlığı diyelim, eli yok, gözü yok, kulağı kapalı olsun. Allah kınamıyorsa kullar niye kınıyor, niye ayıplıyor, nasıl ayıplıyor, neden ve kim ayıplıyor? Allah-u Teala katında yeter ki amelde, edepte noksanlığımız olmasın. Vücuttaki bu noksanlığa göre yükümüzü taşıdığımızda herkes Allah rızasına ulaşır, bu konuyu da yapabiliriz. böyle değerlendirmelidir ve ayrıca deniyor ki ey kadınlar ve ey erkekler her biriniz aman istiğfara sarılın sadakayı çok verin Kardeşlerim, bu hadisten alınacak bir derste sadakan dünyada ve akıllıkta gelecek sıkıntılara azaplara en büyük perdedir. Cehennem ateşine bir hurma da olsa, bir dirhem de olsa, bir lokma da olsa demektir. Bugün sadaka verin ve cehenneme karşı siper edinin, kendinizi koruyun buyurulmuş. Erkek ve kadın ikram edecek. Malı yoksa selam verecek, dua verecek, dua edecek. kin gütmeyecek, hasetten kendini koruyacak, başkasına iyiliktir bunlar kötülük yapmamak da iyiliktir sadaka çeşitleriyle bol bol sadaka veriniz ki Allah'ın rahmetini çekiniz, sonra bol bol istiğfar ediniz buyuruluyor kardeşlerim yaptığımız bizim hakikaten kusur dediğimiz ve açıkça bildiğimiz günahlar değil Yani onlar bir tarafa yaptığımız ibadetler ele alınsa, inceden inceye hesap edilse, inanın namazlarımız da bizi vebele sokan bir amel olur, kusurlu olur, noksan çıkar. Allahu Teala katında kusurlu olur. Bizim büyüklerimiz, gerçek Rabbani alimler ne yapsalar, hangi güzel ameli yapsalar peşinden istiğfar ederler. İyiliklerin peşinden de istiğfar ederler, kusulların peşinden de istiğfar ederler. İstiğfar Allah'ın rahmetini devamlı istemektir, ameline değil Allah'a güvenmektir, kendini yok bilmektir, rahmete sığınmaktır ve kulluk aslında budur. Her halde bunu istiyor Abul Alemin. Biz ona da sarılarak inşallah kadın erkek noksanlığımızı böyle giderelim, Allah'ın rahmetini böyle isteyelim. Cana bak yar ve yardımcımız olsun inşallah.